304. konu, HZ peygamberin mağaradan çıkıp Medine'ye hareket etmesi, sonra iki arkadaş mağaradan çıktılar, sahil yoluyla Medine'ye doğru gittiler, Ebu Bekir, başlangıçta peygamberin önünde gidiyordu, arkadan bir tehlike gelir korkusu hissettiğinde de arkasına geçiyordu, bütün yolculuk müddetince böyle hareket etmiştir, Ebu Bekir halkın tanıdığı bir kişiydi. Onlara halktan birisi rastladığında Ebu Bekir'e, seninle birlikte olan kişi kimdir, diye sorarlardı. O da, benim kılavuzumdur, bana yol gösterir, derdi. Ebu Bekir bu sözüyle din kılavuzluğunu kastediyor, soranlar ise yol kılavuzu anlıyorlardı. Nihayet Kudeyt denilen köye vardılar. Onları gören bir adam, Beni Müdlik kabilesine gidip, sahile doğru giden iki kişi gördüm. Sanırım ki, onlar Kureyş'in aradığı adamlardı, dedi. Süraka bin Malik ona, gördüğün o iki süvari, onları aramak için gönderdiğimiz süvarilerdendir, dedikten sonra kariyesini çağırıp, gizlice atını hazırlamasını emretti ve binip onları takibe çıktı, bu olayın devamı ileride gelecektir.